Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadetin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyar ve misafirimiz Doktor Hikmet Yavuz Katipoğlu ile Sarı Katipoğlu ile programımıza başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hikmet Bey hoş geldiniz. Kesinlikle. Bir izleyicimiz bize e-mail göndermiş. Genç bir kardeşimiz diyor ki Hocam e, siz geçtiğimiz günlerde programınızda Mehmet Akif Ersoy'un ''Ya Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı?'' şiirini örnek verdiniz. Ben tam o sırada o yayını dinlerken size seslenmek istedim. Hocam bir de bu şiiri var diyerek. Bu hanım kardeşimiz beni bir e, konuşmamdan sonra buldu. Bu talebini dile getirdi. Dedim ki lütfen... Ee, bize elektronik posta olarak gönder e, bu şiiri e, Senin e, katkın olarak programımız okuyacağım Ona verdiğim sözü tutuyorum Tabii şimdi. efendim memnuniyetle Kardeşimiz e, Akif'in şu şiirini bize iletmek istemiş Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir, davransana, eller de senin, baş da senindir. Bu şiir beni daima ümitli yapar demiş genç kardeşimiz. Evet. Biz de program öncesinde şevkten bahsediyorduk. Evet. Böylece konumuz kendiliğinden <gülüyor> kendini <gülüyor> e, açmış oldu. Ortaya çıkmış oldu. Evet. Evet. Öncelikle Akif'in bu şiirinden başlayalım e, ve şevk, azim, evet. gayret bunlar sizin için ne ifade ediyor? Oradan devam edelim. Yani şu anda bu şiirin çağrıştırdıkları biraz evet. evvel Program öncesi konuştuğumuz şevk konusu e, bende kabz ve bast hallerini çağrıştırdı. Yani açı, açılmış bir ruh, ümitle sema yükselen bir ruh, bir yaşama sevinci, büyük bir iştiyak, hayata doğru bir bakış. ideallerimizin istikametinde hangi eylemleri planlıyoruz? Eskiler hangi eylemleri yapmışlar maziye? Şevkle bir bakış, hale şevkle bir bakış, coşkuyla bakış ve bunun üzerine bir hayat bina ediş. Bu hayat bina etme sözünü biraz açalım isterseniz. Hı hı. Bir an sonrası için bir hayat bina edebilirim. Bir gün için bir hayat bina edebilirim. Çok uzatmayalım. Hafta, ay ve belki bir bütün ömür için bir hayat bina edebilirim. Bunlar birer tasavvurdur. Ama bu bir bas hali. Ruhun açıklık hali. Ama biz hep bir ikili nizam üzere yaşıyoruz. Varlık ve yokluk. Aydınlık ve karanlık. Bedbin ve nikbin olma halimiz gibi. Pesimist, optimist olma halimiz gibi. E, bu şevk halini tam idrak etmek için ise bizim ciddi bir ümitsizliğe ihtiyacımız var. Akif'te bunu biz aynen görüyoruz. Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi... Ağzım kurusun yok musun adli ilahi diyor aynı Akif. Biz daha önce onu e, hatırlatmıştık. Evet. Değil mi? Beşer olarak böyleyiz biz ve bu bizim normal halimizdir yani. Yalnız ne şevkin kanatlanmasına kanacağız ne de e, kaps halinin, yani ümitsizlik halinin karanlık ve siyah çukuruna yuvarlanacağız. Ruh bunları yaşar ama bizim bir de kalbimiz var kalpten desteklenen bir aklımız var o akıl bize diyor ki sakın ha dikkat et şevkten de çok ümitlenme ümitsizlikten de çok kedere ve karamsarlığa düşme çünkü hep ondan geliyor ne gelirse oradaki o büyük harf ondan geliyor. şu andaki söyleyeceklerim bundan ibaret Tabii ki akifte de bir şevk var hiç şüphe etmiyorum yani İstilal Marşı bir şevk şiiridir. Tabii. Evet. Çanakkale... Çanakkale bir şevk şiiridir, bir coşku şiiridir. Ee, ama aynı Akif'te... ...Eşin var, aşianın var, baharın var ki beklerdin... Evet. ...diye başlayan bir, bir şiir bir... E, coşku, ...coşku... Teessür. Teessür ciddi bir keder şiiridir yani. Şen'e atlat çiğnensin, muazzam kabri oranın. Ezan sussun, fezalardan silinsin, yadı Mevla'nın diyor yani. Bursa'nın işgal üzerine yazılmıştır o şiir yani. Ee, böyle bir insanız biz. Bu haller daima bizde vardır. Bu hatırlatma çok güzel olmuş. Demek ki sohbetlerimizde bundan sonra... ...şahsi veya beraber sohbetlerimizde... ...biz bu her iki halde beraber konuşmalıyız. Tabii. Kalp takallub eder... ...kalp halden hale girer... Halden hale gire. Kal, ...kalbin çevrimleri vardır... ...bu bende de böyledir... ...Saadettin Hocam'da da böyledir... ...Efendim Akif Merhum'un da... Tabii. ...kalbi... Tabii. E, ...karşılaştığı olaylar karşısında... E, ...halden hale girmiştir... ...dili yok kalbimin... ...ondan ne, ne kadar bizarım... Evet. ...bu bana çok dokunur... ...yahut diyor ki... ...elemin bir yüreğin karı değil... Bakın, evet. Muazzam dize ver evet, bunlar. Evet, evet. Ee, Karşında ziya yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun buluver. Kalma yolundan. Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri bölünde yatan şaşkan adam kalk. Oo. <gülüyor> Hocam. Böyle şey şey düşüyor. Ben de şimdi şöyle oldu. Hani evet. Bir metni, bir e, şiiri, bir kasideyi kurtlar yer ya. ...yer yer onlar şey olur... ...okunmaz... ...benim hafızam şimdi öyle oldu... ...delik deşik oldu... E, ...bu da şundan... ...yaştan bir defa... Hı hı. ...ikincisi de ben eskiden böyle... E, ...boş vakitlerimde... ...merim efendim insanın boş vakti yoktur... ...buyrurlardı... <gülüyor> ...ben gene kullanayım o kelimeyi... ...insanın boş vakitlerinde... Bu, bunu açar mısınız hocam... ...insanın boş vakti yoktur ne demek... ...sonra açayım onu isterseniz... Peki, hay hay. Böyle bir kitabı açardım, şiir okurdum oradan yüksek sesle. Ee, bunu rahmetle Erdem Bey de yaparmış, Erdem Bayazıt. Ben derdim Araş'ın dağlarında, yaylalarında Hadikatüsü'ye dağdan parçalar okurdum derdi yüksek sesle. Çok güzel oluyor derdi. Ben de, Hatta ben bazen şimdi bile böyle sabahleyin kalktığım zaman anne hani günlük hazırlık yaparken hı hı. Haşim'den filan, Bazen e, Tanpınar'dan. Hocam o duygu durumunu kesinlikle yükseltici etkiye sahip. E, ben uzun zamandır yapmadığımı fark ettim. Hemen başlayacağım bu icraata. E, ben de kendi hayatımda... E, ...vakıf kurebağda psikiyatri uzmanı çalıştığım dönemde... ...uzman arkadaşları bir odaya toplardım. Şeyh Galip Divanı'ndan onlara yüksek sesle şiirler okurdum. Muhteşem, muhteşem. Fakat yani... Şeyh Galip okudukça böyle bir ruhumuz kanatlanıyor. Evet. Adeta o odaya sığmaz oluyoruz. E, çok böyle bir ekstatik ve e, vicede dayalı deneyimlerde. Ekstazi. E, evet. <gülüyor> Hakikaten ekstatik, e, iyi evet. şiir, e, evet. ...has şiir de insanı böyle yükseltir. Tabii, tabii tabii. Aynen müzik gibi aynı zamanda. Evet. Müzik gibi. Çünkü tabii orada hep e, ...tahayyüle, imgeleme. Ait bir durum var. Evet. Çünkü e, o tahyül ve imgelemle ilgili durum e, hayatımızı anlamlı kılan şey, aklımızla analitik aklımızla çözümleyerek kavrama götüren şey bize o detaylarda boyu ve o bütünlüğü sağlayan anlamı veremiyor. Çünkü kavramlar daral daraltılmış, yalıtılmış. ...giderek tek anlama e, rücu edilmiş şeyler olduğu için... ...bütün, bütüne ait farkındalıkları kalmamış... ...ama şiir, müzik o latif olma çok anlamlılıkla birlikte... ...sizin o bütüne ait e, tarafınızı e, tetikliyor... ...orayla irtibat kuruyorsunuz... ...hayatınızı anlamlı hale geliyor... ...ve Şefkiniz öyle... O, o şevk hep umutlu olma durumu. Evet. En azından e, bir gün kavuşacağınızı bilme durumu. Yo değiyorsunuz zaten. O bir eğer, o bir süferse bir kürese oraya değiyorsunuz o kadar yetiyor size. Bu bilim yapmak için ve felsefe yapmak için kavram şart ve tek anlamlılık çok önemli. Ama insan varlığı o tek anlamda sıymayacak kadar zengin. Evet. Biz zaman zaman kaçıyoruz. Ben mesela e, müzikle de uğraştığım için kendim hı hı. de söylerim. Sesim solist sesi değildir ama dinlenebilir bir sestir. Kendim de çok mutlu olurum. Nefes söylerim mesela bu ara nefes söylüyorum. Hı hı. Evet yani böyle bir kaçış. E, şiir böyle bir şey. E, kaçış e, mı yoksa acaba hocam? Zenginleşme. Zenginleşme. Rasyonel alanda kaçış. Rasyonelden kaçış. Rasyonel evet. evet. Evet. Onu reddetmiyorum o çok mühim bir şey rasyonel alan. ...aklın zamanından... ...duyguların zamanına iltica. Evet. evet. Ee, hocam şimdi... ...bunun ben... E, ...müzik, e, güzellik... ...efendim... ...vecd... Evet. E, ...çok farklı alanlarda... ...zamanı durdurma... ...deneyimi yaşayabildiğimizi... E, ...görüyorum. Yani güzelliğe... ...değdiğimiz anda, hani siz dediniz ya... ...bir sıfere değiyoruz evet, diye. Evet. Ee, bir... E, Güzelliğin alanına değdiğimiz anda zaman duruyor. Zaman durduğu zamanda insan ebediyetten bir tılsımın kendisine dokunduğunu hissediyor. O da bize Allah'ı hatırlatıyor. Yani Allah, Allah'ın yarattığı bir kul oluşumuzu hatırlatıyor. Bu dünyadaki varlığımızın akıp o sonsuz gövdeye katışmaktan başka bir amacı olmadığını... ...aslında hepimizin o büyük denizin, büyük ummanın bir parçası olduğumuzu hatırlatıyor ve dilimize çok güzel bir bal çalıyor. Değil mi? Güzellikle karşılaşmak e, ve gerçek manada ilahi şevkle karşılaşmak diyelim. E, veya o ilahi şevkin içimize böyle bir uğrayıp geçmesi bizi bu dünyadaki kısıtlı, basit, e, sıradan hayatın... Ee, basit bir kurbanı olduğumuz değil, Aha. aslında ötelerin yolcusu olduğumuz, ruhumuzun ebediyetin bir parçası olduğu ve ancak o ebediyetle bizim sükun bulabileceğimiz hissine götürüyor. Çok o, güzel. Anlarda, Bu o anlarda, o anlarda... Bu muhteşem oldu yani. Çok kıymetli anlar, çok kıymetli anlar. Yani herkes o anları bulduğu an tadını çıkarmalı. Evet. Doruk deneyim diyor bunu Abraham Maslow. ...peak experience... ...doruk hmm. deneyim, yani... E, ...biz işte veg diyoruz... ...istirak diyoruz... Hmm. E, ...bir... ...öyle bir yükseliyorsunuz ki... Bu, ...orada yediğiniz... ...meyvelerin tadı... E, ...başka hiçbir şeyle mukayese, mukayese edilmez... Edeyemez, değil mi? Evet... ...ve şeyden kurtuluyorsunuz... ...zaman kaydından kurtuluyorsunuz... ...biz insan olarak... ...iki ciddi kayıtla mukayede: ...zaman ve mekan kaydı... Belki burada zaman kaydından kurtuluyorsunuz o yüksek şiirle temas ettiğinizde. Çünkü o da yani yine benim anladığım kadarıyla, hissettiğim kadarıyla veya sezdiğim kadarıyla bir ilahi lütuf olarak birilerine söyleniyor. Eyvallah. Onlar da onu bu dünyanın diliyle ifade ediyorlar. O söylenen şeyin dili yok. O kalbe inen bir hal. Ama insanların ortak iletişim vesilesi vasıtası lisan olduğuna göre ki kutsal kitapta o şekilde evet. bu, bu dünyanın dilini ifade edilmiş bir hadise. Zaman kaydından kurtulmak hadisesi. Evet. Şiir İns böyle bir şey. Akif'in şiiri de böyle bir şey. Ee, burada tabii hocam başka bir şey daha var. Akif e, merhum İkbal gibi... Merhum Akif de e, İslam dünyasını saran uyuşukluk halinden, e, meskenet halinden memnun değiller. E, yani insan tekinin, bireyinin öne çıkmasını, bir şeylerin sorumluluğunu üstlenmesini... E, ...ve bir şeyleri değiştirmeye talip olmasını bekliyorlar. E, alemde ziya kal, kalmasa halk etmelisin halk derken... Evet. Yani ...hep bir şey bekleme, sen kaz, yolunu kendin inşa et demeye getiriyor bence. Burada tabii bir inkiraz dönemindeki bir medeniyete karşı son diriliş gayretlerini de görüyoruz. Yani ne yapabiliriz? Daha fazla çalışarak, daha çok gayret ederek o düşmekte olan, kaybolmakta olan değerleri nasıl yeniden diriltebilirizim bir gayretini görüyorum ben bu tespitiniz fevkalade doğru şimdi bir kapı açtınız o kapıdan girersem çok uzun olacak ama ben çok kısa bir tur yapayım isterseniz izin Buyurun verirseniz efendim. o kapıdan Buyurun. şimdi bir Akif'in yetiştiği çağda İslam dünyası ile modernite arasında ciddi bir teknolojik fark var bu çok mühim bir şey hemen söyleyelim bu farkında İslam dünyasındaki etkisi bir tren, iki buharlı vapur. Hı hı. Çok Bugün çok basit gibi görünür bize. Ama sizin ulaşım vasıtanız at arabasıysa, garbın da şimendi fersa e, bu etki e, e, e, yatsınamaz. Sizin yelkenli geminize karşılık garbın buhar gücüyle çalışan dred notları varsa yani Korku salan gemileri varsa bunu da siz e, reddedemezsiniz. Ama e, bendeniz bu problematik üzerinde doğdum Hı -hı. aile. Hı -hı. E, bu problematikle büyüdüm. Sonra merak ettim şunu gördüm. Batı Venesansla beraber başlıyor. Aydınlanma. Hümanizma, aydınlanma, ticaret devrimi, sanayi devrimi. Bu söylediğim şeylerin her birisi uzun tete sonunda ortaya çıkan zihnimde yapılanmalar ve sanayi devrimini yapıyor. Burada hayata hakim olan, yine çok özel söyleyeceğim tek bir olay var rasyonalite. Akıl bütün problemleri çözer diyorlar aydınlanma filozofları. Başlangıçtaki bir hayal dünyaları var. ...bu ütopyalar var... ...Thomas Moore'u okuduğunuz zaman... ...Kandide okunca bunu hı hı. görüyorsunuz... Hı hı. ...bir resim çiziyorlar... ...bir şey vadediyor size... ...modernite... ...fakat 1914-18... ...müthiş bir kırılma... ...39-45 feci bir kırılma... ...oradan postmodernite çıkıyor... ...ben bir Müslüman olarak... ...olaya baktığım zaman... ...iyi ki diyorum sanayi devrimini yapmamışız... ...kendimizi kaybederdik... Hı hı. Batılı insan bugün bir hı hı. Müslümana muhtaç. Nesine muhtaç? Gararsız evasız yahu nasılsın demesine muhtaç. Hı. Bu kadar netim ben yani. Çok Bunu güzel. dışarıdaki dostlarımda denedim. da denedim. Burada tanıştığım Müslüman olmuş ve derviş olmuş yabancılar üzerinden yani... ...et üzerinden hı. denedim. Bunlar hepsi bir mühendis olduğum için... Deneyi sonucu ortaya çıkan, sizin gibi ciddi deney yapmıyorum ama ben konuşuyorum insanlarla. Türkiye'de yaşayan birçok modernist de garatsız, ivatsız, burası çok miyim? Ya o nasılsın? İnsan olarak, dost olarak, gözüne bakarak, her türlü farklılığı bırakarak. Ya o nasılsın? İyisin inşallah buna muhtaç. Akif'ten aşağı yukarı yüz sene. Geçti yani bu şeyler yazıldığından beri. Biz şimdi Türkiye'de yaşayan Müslüman olarak, bütün İslam dünyası olarak dünyanın tek umuduyuz. Bu ütopik bir söz değil. Çünkü biz hala aşkın dünyada gelen habere inanıyoruz ve onunla şevk içindeyiz. Batılı insan, sıkıntılı insan, zor insan, insan olmak bakımından ulvi, muazzez. Ama yaşadığı hayat ve uygulamaları açısından çok sıkıntılı. Garazsız İvas hiçbir şey yapamaz. Mümkün değil yapmaz. Kaçıyor hayattan kaçıyor. Bize muhtaç. Bunu biliyorlar entelektüelleri. Fakat dönüş olmayan bir yola girmişler. Bu bakımdan Akif'i tabii ki çok seviyoruz. Saygı duyuyoruz. Bizi çok destekledi ama Akif'in zamanındaki gibi bir de hayal akıyor. Bir taraftan başka şeyler ortaya çıkıyor. Bugün bizim yapacağımız şey İslami esasları yani aşkın dünyadan gelen haberi hayatın merkezine koyarak yine cenab Allah'ın vaz ettiği kanunlar müvaciyasında ortaya çıkan teknolojiyi de kesin ihmal etmeyerek yeni bir yorum getirmektir hayatımıza. Bunun ilk filizlerini, ilk emarilerini görmekteyim elhamdülillah. Ama ömür bitiyor. Bundan sonra 50 yaş kuşağı biz 80'e yaklaştık. 50 yaş kuşağı, bundan sonra da 30 yaş kuşağı gelecek inşallah yani. ...bu şevkle bakıyoruz hala hayatımıza. Hocam, çok, çok ilginç bir tespit yaptınız benim açımdan. Bilmiyorum Hikmet, sen ne diyorsun? Hocam dedi ki, iyi ki sanayi devrimini yapmamışız. Evet. Şöyle mi anlamalıyım? Sanayi devrimini yapan uygarlıklar, milletler... ...insan ilişkilerini de mekanikleştirdiler... Her şeyi ölçülebilir, satılabilir, gözden çıkarılabilir. Bu en monist tarafı. O. Hmm. ...kendisinin dışten bütün varlıkla insan olarak görmedi. Hmm. Şimdi tabii bir şey yakalıyorsunuz. Yani Orta Çağ'da birtakım hasta hmm. insanları bunlar yakıyorlar. Neden yakıyorlar? Çünkü içinde kötü ruh girmiştir diyor. Cüzamdılar Cüzdamlı. yakılıyor, şizofreni hastaları yakılıyor. Evet. ...her türlü akıl rahatsızlığına duçar olan insanlar yakılıyor. E, farklı olan herkes Malleus Mallefikarum diye meşhur bir kitapları vardır bunların. Ha, buyurun e, Cadı yakma rehberi. Buyurun evet. e, Yani ortaçağ e, on binlerce e, insanın cadı diye yakıldığı büyük bir e, katliam çağıdır Avrupa için. Peki Hazreti İsa'nın öğretisi böyle mi? Asla, değil. asla o bir Allah bir Resulü o böyle değil peki evet. ne olmuş Roma dönüştürüyor hı hı. Roma Pax Romana hı hı. dönüştürüyor ve bu mantıkla hı hı. Orta Amerika'ya giden İspanyollar da oradaki insanları insan olarak görmüyorlar Tabii. bu devam ediyor hı. bu bugün de devam ediyor Tabii, güzel. bu kodlar bu kodların değişmesi bir başka Büyük ögenin hayata ve kalbe inmesiyle mümkün. O olmamış Batı'da. Çok doğru. Yani kilise babalarının öğretileri ki mutlaka yani havariyon hazretleri Kur'an-ı Kerim'de havariyon övülüyor. Hocam, eee şerrin en önemli vasıtalarından bir tanesi dehumanizasyon dediğimiz bir süreç. Dehumanizasyon. İşte o. İşte esas İnsanı o. İnsanlıktan çıkarma. Evet. ...insanı insandan daha alt bir rütbeye yerleştirme ve bu, bu sayede de onun üzerinde her türlü ezayı, cefayı uygulamayı evet. meşru görme. Evet. Ben bir müddet araştırmıştım Latin Amerika'da ne oldu, işte efendim Christophe Colomb'un oraya varışıyla beraber neler yaşandı diye... Çok acı hadiseler Tabii. Çok acı hadiseler Tabii. mesela. Amerikan kıyamet, American Holocaust diye bir kitap vardır Amerikan Kıyameti. Orada e, geziye eşlik eden bir rahibin çizdiği gravürler vardır. Bir tanesini hiç unutamam. E, yerli bir çocuğun e, böyle baş aşağı tutuluyor ayaklarından. Oradaki aç köpeklere başından yediriliyor e, bebek. Evet. Büyük bir vahşet e, görüntüsü. ...zaten o dönemde yeterince altın çıkaramayanların elleri kesiliyor. Evet. Ve herkes altın çıkarmaya mecbur ediliyor. Bunu belki başka bir programımızda da konuşmuştuk ama... Yani ...Kolomb büyük bir cani aslında. Bize Fatih diye yutturulan evet. Kolomb büyük bir cani. O ve adamları ve bütün Fatih diye bize yutturulan... Evet. ...yani... Cook'tan, Kolomba e, kadar evet. e, herkes e, büyük katliamlara girişmişler ve yerli halkı e, çok büyük ölçekte katletmişler. Kendinin dışındaki insanlar, yani kendi medeniyet tasavvurunun dışındaki insanlar ötekidir. Bu silsili ala meratibiyim devam eder ama ötekidir yani. Bravo. O başka bir şey değildir. Hala Bu değil. rasyonelite bunu böyle görür. Ben bunu biraz daha bize ait terimlerle Hı. ifade edeyim nefsi emmare bunu böyle görür şimdi siz hayata tek rehber kabul ederseniz o zaman sizin yanınızda e, bunlar ego diyorlar büyük karamsarlığa düşen de o egodur yani Eyvallah. ama bizdeki tabi açıklama fevkalade nefsi emmarinin esiri olursunuz ve akıl nefsi emmarinin emrine girer o büyük gücü kalp kararır o akıl gücünü entrika işte bunun çok tipik örneği ben birkaç sene önce doktora dersinde ödev olarak verdim. Öyle, Prens Machiavelli'nin yani tam bir akıl oyunu, kurgu yani bir siyasal teori oluşturuyor adam yani. Ama burada sadece nefse emare var. Başka bir şey yok. Bu anlayışla Osmanlı'nın bu teba bana emanettir. Bize anlatırken merhum peder ve çevresi her sultana e, tebası bediyatullah'tır Allah'ın emanetidir kul emaneti bile değil onu koruyup gözleyecek kollayacak e, şimdi sıra geldi Ömer de kim benim ondan kerim adamdı babam diyor koca karıyla Ömer şeyi hmm. şiirinde Akif hmm. yani Ömer için söylüyor koca karı <gülüyor> <gülüyor> böyle bir ortamdan geliyoruz biz yani Kenar gidince de bir kurt kaçırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar ömerden onu. Tabi. Anlayış bu. Tabi. Ve bu anlayış aşağı doğru geliyor. Bu anlayış bugün de var. O kadar enteresan ki çünkü bitmiyor yani. Yani burada. <gülüyor> Bir yazarın, batılı bir yazarın e, narsistik merhamet diye bahsettiği bir şey var. Sadece kendi kabilen ve kendine evet. benzeyenler için merhamet, evet, evet. diğerleri için zulüm. Evet. Yani kendine benzemeyenleri merhamet dairesinden içeri almama e, ve onları e, her türlü zulme reva görme, evet. onlara her türlü zulme reva görme... E, kendi içinde mükemmel demokrasisin, kendi içinde muazzam evet. insan hakları yürütüyorsun. Fakat evet. o insan hakları ve demokratik kaideler diyelim ki Afrika'ya gelince cari değil. Hatta Balkanlara gelince cari değil. Evet. Ben aklımda Fransa vardı. Geçtiğimiz <gülüyor> günlerde bir istatistik okudum. Hala pek çok Afrika hükümetini haraca kesiyormuş Tabii. Fransa hükümeti. Yani büyük meblalar alıyor, çok büyük meblalar alıyor. Mesela Mali gibi ülkelerde evet. e, kendi paralarını basmalarına izin vermiyor. Veya en ufak bir kendilerine muhalif bir rejim gelecek olsa askeri darbeyle Tabii. deviriyor. Emperyal yani e, hareketlerine devam ediyor. Ama e, bütün dünyaya da işte ahlak satıyor efendim. Evet, e, Sözüm ona. Sözüm ona. Olarak bu konuda müthiş bir şey söylemiş bu o barış süreci hı. Daha doğrusu Filistin İsrail anlaşma sürecinde kendisi onaylıyor hı hı. Ee, çok itiraz ediyorlar İsrail içerisinden E Barak diyor ki onlar da neredeyse bizim gibi birer insan diyor neredeyse neredeyse neredeyse, evet. neredeyse. Yani bu mü müthiş bir e, ifşaat evet. esasında Yani bu yakın zamanlarda Hikmet Aslında o çok güzel bir bilinçaltını ele veriyor ama yakın zamanlarda onun çok ...daha sert bir versiyonuyla karşılaştık. Ee, bir dönem... E, ...Dışişleri Bakanlığı... ...yapan bir bayan vardı. Ee, Kondöre'de e. mı? Yok yok İsrail'de. Hmm. Şimdi ismini... ...çok da zikretmek istemiyorum yani... ...aklıma da gelse söylemek istemem. <gülüyor> ee, dedi ki... ...bu Filistinliler... ...yılan gibidir. Ee, başlarını kaldırdığında ezmezsen... E, ...bunlar yılan gibi... ...çoğalırlar. Yani bakın dehumanizasyon evet. böyle bir şey e sizi bir hayvan zararlı bir nesne evet. gibi tanımlayarak yok edilmeye müstehak bir varlık olarak gösteriyor. Evet, evet. Dehumanizasyon sizi insanlık haysiyetinin verilmemesi durumu. Bütün kötülüklerin başında var bu. E yani bütün katliamların, soykırımların, evet. ayrımcılıkların başında bu var. ...günümüzün günümüzün dışarılıklı kişisi de Müslüman. İkinci Dünya Harbi'nde Temerküz kampında... ...ve daha doğrusu İkinci Dünya Harbi arkasından gelen... ...ve sonlarında ortaya çıkan o Temerküz kamplarında... ...bazı mahkumlar o kadar zayıf düşerlermiş ki... ...Kıymetli Hocam... Böyle secde pozisyonunda dururlarmış adeta. Ayakta duramıyor. Ayakta duramıyorlar. Hep secde pozisyonunda. Bir deri bir kemik kalmış. Onlara Müselman derlermiş. Ha. Müselman. Yani e, Müslüman. Müslüman. Secde, secde ediyor. Secde evet. ediyor. E, şimdi bakıyorsunuz dünyaya. Bugün hakikaten e, gerçek Müslümanlardan Müselmanlar... E, ...yaratılıyor... ...yani evet. e, dışlanan... ...temerküz kamplarına alınan... ...aç bırakılan... ...haysiyetinden yoksun bırakılan... ...ve e, kendi otoritelerine... ...secre etmek zorunda... E, ...bırakılan veya ona zorlanan... E, ...Müslümanlar... E, ...ortaya çıkıyor... E, ...bütün bir... E, ...coğrafyaya baktığımız zaman... ...yani buralarda büyük acılarla... ...büyük sıkıntılarla... ...karşılaşıyoruz... Bütün bunlar bana tabii biraz konumuzun dışına taştık ama... E... Ama burada zaten biliyorsunuz bir konu yok. Akıyor evet, sohbet akıyoruz. yani. Evet, akıyoruz. Sohbet zaten öyle. güzel olan da o. Evet. Ya yani izleyicilerimiz belki e, şaşırarak izliyorlardır ama şunu kıymetli dinleyicilerimiz size hatırlatayım. Sabah gelirken hangi konuyu konuşacağımıza dair kafamızda ön bir fikirle gelmiyoruz buraya. Evet. ...hocamla... E, ...mikrofonun başına oturuyoruz... ...hadi bir yerden başlayalım diyoruz değil mi hocam? Evet aynen öyle. Öyle akarak gidiyoruz. Yine de... Evet. ...orada sözünü Hı -hı. kesmiş olmayayım... Ee, Adem Aleyhisselam'ın... Hı -hı. E, ...ben nefsime zulmettim derken... ...şeytanın... E, ...dileseydin bana secde ettirirdin... Hı -hı. E, ...demesi gibi... E, ...bizi o hale getiren... ...gene biziz... Hı -hı. Biz buna müsaade etmesek bunu yapamazlar. Yani gene sorunu Müslümanlar olarak kendimizde arayıp e, onun e, kopa, koptuğumuz e, bağımızı e, tekrar hatırlamamız gerekiyor. Orada da Saadettin Hocam'ın daha önce söylediği gibi sanayileşme devriminin bu topraklara e, uğramaması ya da geç gelmesi... ...henüz de tamamlanmamış olmasının... ...şöyle bir faydası olabilir belki o... hani ...ilk baştaki konuya dönersek... Hı hı. ...o... ...bilim ve bilimsellikle... ...olan durum... ...bütün her şeyi... ...işlevselliği üzerinden tanımladı. Dolayısıyla... E, ...hayata ait... ...bütün şey ne kadar işlevsel ise... ...o kadar... E, ...faydalıdır ve iyidir'e götürdü bizi. Hı hı. E, bu da... E, ...hani... İsmet Özel'in e, verem olmak üretimi düşürür dediği gibi, ki bunu çok iyi açıklayan bir şeydir. O zaman değerler silsilesi çürümeye başlıyor. Çünkü siz ne kadar üretiyorsunuz, ne kadar e, ihracat yapıyorsunuz, e, enflasyonunuz ne kadar, e, sene başı ürettiğiniz e, gayri sahip milli ne kadar, bunlar üzerinden baktığınız zaman o zaman... ...değerler türümeye başlıyor... ...değerler feda edilebilir hale geliyor... ...o zaman zaten... E, ...batının şu anda içinde bulunduğu... E, ...anlam ve mana bun bunalımı, bunalımını yaşıyorsunuz... ...çünkü... E, ...sizin e, iyi dediğiniz şey... ...sadece ve sadece işlevsellik üzerinden tanımlanıyor... ...o zaman... E, ...o işte... Kavramlara sadece akla yönelik e, hayatı okumalar sizi bütünden koparıyor, hayalden koparıyor, sizi bulanıma götürüyor. Çünkü en de sonunda biz burada inanıyoruz ki e, ruhların huzur bulacağı tek şey o kopup geldikleri e, ve sürekli yaşadıkları gurbet halinden kurtulmalarının yolu Rablerine kavuşmakla ilgilidir. Ve bütün değerler sistemimiz ve bizim kendi hayatımıza bağlı işlevselliğimiz buna ne kadar hizmet ediyorsa değerlidir. Yoksa belirli bir refah düzeyini e, yakalamakla ilgili bir e, anlam e, yok bizim hayatımızda. Buradaki e, söylem bunları yapmayalım anlamında değil. Ama bunları öncellerseniz değerlerinizin ötesine koyar, önüne koyarsanız o zaman e, anlam ve hedefiniz kayıyor. Umutlu olmanızı gerektiren şeyler e, sizi tatmin etmiyor. Çünkü görece kalkınmışlık sizin yaranıza merhem olmuyor. Çünkü her görecenin bir başka görecesi evet, var. Evet, evet, evet. Her görecenin bir başka görecesi evet. var. Bir küçük e, e, dipnotu ekleyelim ona isterseniz. Şimdi siz inanca baladınız. Ben tabii ki ona hiç hayır demiyorum ama... Bir takım batı metinlerini, romanlarını özellikle, Hı. biyografileri okuduğum zaman şunu gördüm. Batı dünyası ana hatlarıyla metafizikten koptu. Metafiziği evet. kabul etmiyor. Böyle bir şey yok diyor. Ama romanlarda şunu görüyorum. Yaşanan bütün bu müreffeh hayata rağmen bir şey eksik. Yani bir şey yok hayatta. Bu boşluğu dolduramıyorlar. Çünkü metafiziği, seküler bir kelime bu. Metafiziği yani fiziğin ötesini... Duyulan, algılanan, tasarruf edilen bir dünyanın ötesini hayatlarından çıkarmışlar bir fantezi gibi görüyorlar. Bunlar evet. ilişkiyi kopardığınız zaman o çıkıyor. Metafiziğin içinde biraz evvel bir sözünü ettiğim inanç da var. Evet. Şüphesiz. Ama o o artık yok batı dünyasında. Her şeye reel bir düzleme indirgenmiş. Evet. Bu insanları tatmin etmiyor. Ve bunun üzerine işte başka fantaziler ortaya çıkıyor. Evet. Evet. O yani başka falan, o da tatmin etmiyor insanları. Evet. Halbuki hepsi bunların yani bizim itikadımıza göre onların da itikadına göre kadim zamanlarda Cenabı Adem'in çocuklarıyız biz. Amen. Hepimiz böyle geldik. Şimdi Dostoyevski'nin meşhur bir roman kahramanı vardır, büyük engizisyoncu. Evet, evet, evet. evet. <gülüyor> Hazreti İsa e, hani olur da yeryüzüne iner ve iner ve Hazreti İsa'yı yargılar. Evet. E, onun davranışlarını e, İsa adına onu yargılar ve mahkum eder. Evet. E, yıllar evvel bir film seyretmiştim. Ben de hayatımın bir kısmını Montreal'de geçirdiğim için Monrealler. Monrealler. Monrealli İsa diye bir tiyatro oyuncusu ee, İsa rolünü Hazreti İsa rolüne hazırlanıyor fakat bir süre sonra Hazreti İsa rolüyle o kadar kendisini özdeşleştiriyor ki o kadar Hazreti İsa oluyor ki kendi iç dünyasında sokaklara çıkıp Hazreti İsa'nın tebliğini yapmaya başlıyor. Yani Hazreti İsa gibi davranarak insanları hayra iyiliğe çağırmaya başlıyor ve orada dramatik olan şey ...aynı döneminde... ...Hazreti İsa'ya yapıldığı gibi... ...modern çağda da insanlar onu itiyor... ...kakıyor, kakıyor. ve horlamaya başlıyorlar. Ee, aynı... ...Hazreti İsa'nın gördüğü eziyetleri... ...görmeye başlıyor. Çünkü nefsin... ...konforunu bozuyor. Evet, nefsin... ...konforunu, nefsin bozuyor, konforunu evet. bozuyor. Nefsin konforunu bozmak aşamasında... ...insanlar bir atlasalar... ...onun ötesinde bir başka dünya var. O huzur hiçbir yerde göremeyecekler. Ama o çok zor bir şey. Nefis müthiş bir şey. Direniyor... ...onsuz da olmuyor... ...onunla da olmuyor... ...evet... ...evet... E, ...bugün... E, ...şevkten... ...şevkin kanatlarına bindik... ...buralara kadar <gülüyor> Buralara geldik hocam... Evet. ...buralara evet. kadar geldik... Evet. E, ...çok teşekkür ediyorum... Estağfurullah. ...kıymetli Estağfurullah. Saadettin Estağfurullah. Ökten hocam... ...son ve... bir şey söyleyebilir tabii, miyim... Tabii, tabii. E, ...İbn Arabi Hazretleri şöyle der... ...âlemde... E, ...kendi hevasının peşinde koşandan... ...başka bir şey görmedik der... ...biraz e, çok güzel bir söz... ...biraz açar mısın bunu? Ee, hakikaten... Hı hı. E, ...bir hevesimiz var... ...bizi koşturan, götüren... Hı hı. ...bir yere götüren... E, o, ...o iç ses... ...o, o heves... Hı hı. ...sizi... E, ...o bilimsel araştırmalar... E, ...maddenin... E, ...analizi... ...onun teknolojik bir faydaya... ...dönüştürülmesi... Ve bu zahirin imarı ve Tanrı'nın yeryüzünden kovrulmasına kadar götürebileceği gibi o sizi ee, hayra, güzelliğe, güzelliğe ee, imar etmeye, hata. inşa etmeye de götürebilir. Evet aynen. Yeter ki ha, demek ki o zaman e, mesele heva ve hevesin aynen. meşru e, ve Allah'ın rızasına uygun olması. Amenna ve ne güzel evet. Mutabık mıyız Tabii hocam? Tabii efendim çok Peki, çok, güzel çok bir çok güzel oldu. E, güzel bir bitiş oldu böylece. Efendim Gönül Sadası'nı dinlediniz e, kıymetli hocam Saadettin Ökten, ben Deniz Kemal Seyer ve misafirimiz e, Doktor Hikmet Yavuz Sarıkatipoğlu. E, sizlerle e, bir saati paylaşmaya gayret ettik. Hepinize hayırlı akşamlar dileriz.